Aklıydır ama akli aklı aş değildir. Akli muattır. Aklı muaş bir dereceye kadar insanları bir yere kadar götürebilir. Ondan sonra aklı muat ve aşk başlar. Hak ile münasebetler buradan sonra zevke girer. Zevke girince zevk lisanla ifade edilmez. Ancak tadınız da bilinir. Tatmayan bilmez. Zira kör için renk, sağır için ahenk yoktur. Ve işte bu makama insan ilerse... Bu böne o vakit nereye bakarsa hakın cemalini görür. Zira Kur'an Kerim'de Allah yine der ki: siz nereye dönersiniz benim cemalime dönersiniz." Musa Peygamber tuğrda Allah'la konuştuğu vakitte bundan cesaret olarak "Ya Rabbi bana cemalini göster" dedi. Allah beri nak ediyor Kur'an'da: "Fenmaja Musalimikatina ve tellme hurabu kaal Rabbi erini Allah dedi: "Kaalentarani sen beni göremezsin ya Musa." Ben istersem kendimi sana gösteririm. Ben cemalimi aşıklarıma sakladım. Sen makamımı nübüvvette olduğun halde bunu görmeye tahammül edemezsin. İşte orada Cenab-ı Hak diyor ki Musa peygambere, Ya Musa ben dağa tecelli edeceğim. Dağ beni görmeye kadir olursa sen beni görebilirsin. Allah ile münasebette bulunan kullar ki, yani aklıma maaşı geçmişler, o kimseler dağlardan daha kaviyedirler. Zira Cenab-ı Hak tecelli ettiği dağ dümdüz olmuştu, erimişti. Yine Kur'an-ı Kerim'de diyor Cenab-ı Hak eğer biz Kur'an'ı dağlara indirse dağlara indirseydik, sözümü ispat ediyoruz. Dağlara indirseydik, dağlar benim haşyetimle, benim celalimle dümdüz olurdu, erirlerdi. Fakat insan insanoğullarına o makamı verdim ki Kur'an'ı izledikleri halde onlar erimiyorlar. Neden? Zira onlara o mertebeyi yükselttim yani o kudreti, o kuvveti, o tahammülü verdim diyor. İnsanoğluna dağlardan daha çok büyük kuvvet veren nedir? Aşktır. Kim ki aşk tacını başına koydu o cemali ilahi görmeyi tahammül etti.